Tüm Açık Radyo dinleyenlerine iyi pazarlar diliyorum. Bu hafta stüdyoda bir konuğumuz var Hacettepe Üniversitesi'nden. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatörü'nden doçent doktor Ayten Kaplan stüdyomuzda. Onunla yazdığı kitap üzerine, yani Kültürel Müzikoloji isimli kitap üzerine ve o kitaptaki bazı kavramlar üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Ayten Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Ben öncelikle kitabın isminden... Ve kültürel müzikoloji kavramından başlamak istiyorum. Çünkü bir okur olarak da benim en çok dikkatimi çeken kavram bu oldu. Ana hatlarıyla bu kavramla ilgili bize biraz malumat verir misiniz? Tabii ki. Ee, aslında kültürel müzikolojinin isim babası Gülberçeyiz'dir. 1970'li yıllarda bunu önermiştir. 1950'lere kadar müzikoloji alanındaki yapılan çalışmalar karşılaştırmalı müzikoloji çizgisindeydi. <gülüyor> 1950'li yıllardan itibaren... ...insanlar ve insanların müziklerini anlamada daha güvenilir sonuçlara nasıl ulaşırız e, kaygıları başladı. ve Bunun üzerine Cap e, Kunz bunu etnomüzikolojik açıdan incelemek gerektiğini... ...yani e, kültürle bir bağlantısı var, kültürle ilişkilerinin mutlaka dikkate alınması gerektiği doğrusunda kaygılarını dile getirerek etnoloji sözcüğünü önerdi. Ve etnomüzikoloji kavramının kullanılmasını yararlı olacağı şeklinde bir önerisi var. Bu öneri herhalde 20. Kulsun. yüzyılın başında mı oluyor acaba? 1950'li yıllarda. 1950'li yıllarda. 1950 yıllarda. Daha sonra e, Gilbert Chase de aslında bu adımın yani müziğin kültürel açıdan da incelenmesi gerektiği ...nin farkında varılması açısından mutlu olduğunu dile getiriyor. Doğru buluyor adımı ama isim diyor etnomüzikoloji değil... ...kültürel müzikoloji olmalı diyor. Bana da kültürel müzikoloji sözcüğü çok daha cazip geldiği için... ...etnomüzikoloji sözcüğü yerine kültürel müzikoloji sözcüğünün... kullanılmasını yararlı olabileceğini düşündüğüm için... ...bir farkındalık yaratma adına kültürel müzikoloji kavramını kullandım kitabımda da. Evet çok güzel çünkü okur olarak ben... E, ...bu alanın profesyoneli olmadığımdan kültürel müzikoloji kavramını tanımıyordum. Hep etnomüzikoloji üzerinden düşünüyordum. Okuduğum yerlerde de hep o kavram geçiyordu. O yüzden bu kültürel müzikoloji kavramı önemli geldi bana... ...özellikle kitaptaki açıklamalar doğrultusunda da. E, peki bu etnomüzikoloji yerine kültürel müzikolojiyi... ...sizin de yerleştirmek istemenizin sebepleri neler acaba? Şimdi müzik sadece bir ses sistemi değil... İnsanların duygularını, yaşantılarını, bütün yapıp ettiklerini müzikte bir şekilde dışa vurması. Sadece ses sistemi Hı -hı. olarak bakamıyoruz. Dolayısıyla da bir kültürel olgu işin içine giriyor. Etnolojik açıdan bir yapı giriyor. İnsanın da kültürel olarak yapıp ettikleri çok etnik sınırlarda kalan şeyler değil her zaman. Değil, evet. Öyleyse biz bunun... O etnik sınırlar dışında kalan yapıyı nasıl ele alacağız? Eğer etnomüzikoloji sözcüğüyle sınırlanırsak diğer yapıp ettiklerini göz ardı etmek durumunda kalacağız. Ama o yaşamda var. O bir şekilde var. Ee, öyleyse ben onun da e, ilişkisini kurmak zorundayım. Toplum bir sistem. Belli e, bir alanda olan bir değişiklik diğer alana mutlaka bir Hı. organizma gibi bir bütün. Bütün alanları etkilediğine göre e, ben e, insanın yaşantısında var olan her şeyi kültür adına var olan her şeyi e, bir potada değerlendirebilmem gerekir diye düşünüyorum. Hı. Yani etnomizikolojiden daha kapsamlı. Daha kapsamlı oldu. olacağını da düşünüyorum. Peki bu daha kapsamlı olması şimdi aklıma geldi. Kavramı sınırlamak ve çalışmayı yürütmek açısından sakıncalar yaratabilir mi, yaratamaz mı? Nasıl? Yani kültürel müzikoloji dediğimizde hı hı. kültür kavramının da çok geniş olması, tanımlarının farklı hı hı. olması. Acaba araştırma aşamasında problemler yaşanmasına sebep olabilir mi tartışma yaratması bakımından? Aslında her araştırmada araştırdığın, araştırdığın belli sınırları, çerçeveyi çizersin. E yine de o araştırmayı yaparken hangi açıdan yaklaştığını dikkate alırsan büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum. Benim e, buradaki kaygılarım şu. E, son iki, 20. yüzyılın sonlarına doğru e, tüketim müziği, piyasa müziği gibi bir takım Hı -hı. olgular çıktı. E, bunlar insanın yaşantısında var. Ve müzik olarak da var. Bunları kültürün dışında tutmamız mümkün mü? Değil. Şey. Piyasa müziğini hangi etnik sınırlara sokacağız? Tüketim müziğini evet. hangi etnik sınırlara sokacağız? Ee, biz etnomüzikoloji diye sınırlarsak onlar bizim inceleme alanımızın dışında kalacak. Ama o müzikler de bizim kültürümüzü etkileyen unsurlar değiller mi? Biz oradaki sorunları ve bulguları bir araştırmacı olarak ortaya koymazsak toplumsal yapı içinde o müziğin işlevini ve fonksiyonunu, etkisini, rolünü nasıl göreceğiz? Ya da onu yok sayacağız demektir. Hı. Ama yaşantımıza da oldukça büyük etkisi olan ha, unsurlar evet, onlar. Pesiz. Bunları ele almak için kültürel müzikoloji kavramının oldukça faydalı. Faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de etnomüzikolojinin bir olumsuz... Belki olumsuz etkisi denilebilir. O etnik etno sözcüğü hı hı. etnik bölünmeler sınıflanmalar yaratacağı için bölücülük duygusunu milliyetçilik duygularını çok daha ön plana çıkartarak gruplar arasında hele hele ulus devletlerde hı hı. etnik gruplar arasında sen biz siz ve öteki kavramlarının daha çok ön plana çıkacağı için ...biraz sakıncalı buluyorum... ...yani daha bütün herkesi... ...kültürel müzikoloji sözcüğünün... ...bütün insanları müzik yapan... ...o kültürde müzik yapan... ...bütün insanları kucaklayabileceğini düşünüyorum... Evet. ...dilerseniz bir müzik arası verelim... ...belki ondan sonra tekrar... ...etnik kavramın üzerine de konuşabiliriz... ...şimdi... ...Okan Murat Öztürk'ün... ...Bergüzar isimli albümünden bir Sivas türküsü dinleyeceğiz... Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenmiş. Bu türkünün sonunda bir de uzun hava var. Bu uzun havayı Mehmet Üçer okumuş. TRT'de türkü Deniz Kenarında Bir Ev Yapmışım ismiyle kayıtlı. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3. Fakat Okan Murat Öztürk'ün albümünde türkünün ismi Derya Kenarına Bir Ev Yapmışım şeklinde kayıtlı. Şimdi Bergüzar isimli albümden bu türküyü dinliyoruz. düğüm benim ela günün sonundaki uzun hava bir hoyrattı cinaslı bir uzun havaydı bu arada TRT repertuarında yara benden yara benden isimli bir elazı hoyratı var fakat oradaki sözler buradaki hoyrattan biraz farklıydı maalesef bu son kısımda okunan e, hoyratı ben elimdeki evraklarda bulamadım ama muhtemelen bunun da elazı e, yöresine ait olduğunu düşünüyorum bunu da paylaşmak istedim sizlerle Şimdi tekrar konuma dönerek sohbetimize devam etmek istiyorum. Demin konuştuğumuz konular çerçevesinde etnik kavramından biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü özellikle sizin kitabınızın 77 ve 78. sayfasında bu kavramın bence güzel bir tanımı yapılmış. Bunun üzerine biraz konuşabilir miyiz acaba? Tabii ki. Şimdi etnik kavramı aslında atalara ait Ortak mirasları devam ettiren gruplar, topluluklar olarak genel hatlarıyla ifade edilebilir etniklik kavramı. Şimdi etnikliği ayırırken aslında belirli bir takım çok belirgin ayırt edici özellikler olarak ortaya koyulmuş ama birazdan onların nasıl değiştiği konusunda da konuşmak isteyeceğim. Etnik kavramı deyince ayırt edici unsurların başında İç evlilik, yani o topluluğun kendi içindeki insanlar dışında öteki diye kabul edilen gruptan evlenme yasağı. Hı hı. Din birliği, sonra e, göçe maruz bırakılmaları ya da e, o topluluğun içinde yaşadığı yaşamasına karşın Diğer, öteki diye tanımlanan kişilerin kendi o, o grubun insanı olmadıklarına dair bir takım davranışlar yönlendirmeleri bunları ayrı bir etnik grupmuş gibi bir arada olma ihtiyacı gibi şeyler doğuruyor. Din birliği, inanç birliği, dil birliği. Şimdi etniklikte en ayırt edici unsur olarak özellikle iç evlilik olgusunun en başta gelen ölçütü olarak vurguladırdı antropolojide. Ancak çağdaş antropoloji bunu böyle kabul etmiyor. Kabul etmemesi de çok doğal geliyor bana. Çünkü o belirleyici olan iç evlilik ölçütü artık bugün geçerliliğini yitirmiş durumda. Kapalı kültürden hatta sadece o da değil, başka diğer birçok etken de. Tabii ki, tabii ki. Ama bunu neden özellikle bunu vurguladım? Hani o etnik kavramının önemli. ayırt edici, en ayırt edici özelliği olarak vurgulandığı için Hı, söylüyorum. E bu Artık işlemiyor ki e, kapalı kültürden kurtulmuş başka bir kente gittiği zaman başka bir dünya görüyor başka insanlarla tanışıyor e, bırak Türkiye Türk yabancı ülkelere gidiyor e, orada başka bir kültürle tanışıyor başka bir insanla tanışıyor uyum içinde evleniyor. E, o zaman etnik unsurun ayırt edici özelliği kalktı zaten e, o zaman da eğer tek ölçüt bu ise etnik unsurun ayırt edici özelliği etniklik kalmadı demektir. Evet, şimdi çağdaş Sonra antropolojide... Et... Çağdaş antropoloji Farklı tanımlanmaya tabii başlandı ki, artık tabii, Çağdaş antropolojide bunların Herhangi bir tanesinin bile Olması bir grup içinde Bir arada yaşamayı e, Kabul etme belli inançlar Doğrusunda kabul etme çerçevesinde Bile etnikliği kabul edebilir Durumda hı hı hı. çağdaş antropoloji Yani etnisitenin e, Aslında O grubun kendi içinden Değil ama e, onlara Sınırların Başkaları tarafından çizdirildiği hı hı. toplumsal yapı, ekonomik yapı, iktisadi yapı, e, ulus devlet potansiyelinde olup biten e, siyasi yapı bunlar hep etnistenin kavramlarının başkaları tarafından çizildiği doğrultusunda bir takım yaklaşımlar var artık Çağdaş Antropolojide. Hı hı. Hatta eğer müsaadeniz olursa kitaptaki o bölümü de okuyabiliriz ya da Tabii isterseniz ki. siz Tabii ya da ki. ben. Siz okuyun. <gülüyor> Sizin ilginizi <gülüyor> Kitabının Kitabın 77. 78. sayfasında okuyacağım bölüm şöyle. Çağdaş antropolojide etniklik, dinamik yapısı nedeniyle kandaşlık soy birliğiyle belirlenemez. Zamana ve mekana bağlı olarak etnikliğe temel olabilecek özelliklerden herhangi birinin ya da birkaçının önem kazanmasıyla belirginleşen bir kültürel oluşum olarak kabul edilir. Bunu özellikle alıntılamak istedim. Kitabın 77 ve 78. sayfalarından. E çünkü benim için ufuk açıcı bir tanım oldu. Bu yüzden dinleyicilerle paylaşmak istedim bunu. Ya yani o, o, Bunu bu şekilde e, benimseyebilirsek, bu hani insanların hepsini kucaklama, kültürel, fizikoloji, ben de hep bütün insanlara evet, kucak açma felsefesi olduğu evet. için, e, o öteki kavramının bir şekilde insanlarda silinebilmesi, insani ilişkileri çok daha sağlıklı boyutta tutabileceğine inandığım için o öteki kavramı beni hep <gülüyor> ister istemez rahatsız evet, ediyor. Buradan ilk konuştuğumuz şeylere de dönerek hmm. etnik kavramının bu tanımından etnomüzikoloji yerine kültürel müzikolojinin evet, önerilmesinin o, bu bağlamda da daha evet bu bağlamda olacağını... sağlıklı buluyorum ee, ve de o nedenle farkındalık yaratmak adına kültürel müzikoloji ya bu konu üzerinde düşünülsün illa da iddia etmiyorum ama benim düşüncelerim bu insanı kucaklama açısından müzik denen bir konu bu, bu müziğin kültür içinde incelenen bir e, araştırma sistemi bu. Ben e, insanda müzik denen bir olgu Her insan müzik denen bir olgu ile uğraşıyorsa Yaşantısında var ise Her insanın müziği bir araştırması için Önemli olması lazım hı hı. A kişisinin A kültürünün B kültürünün müziği değil Ha, O nedir? Tanımlayıcı olmak adına Sınıflandırma adına müzik yap, Müzikal yapıyı incelersin Bu böyle şu kültürel koşullarda Yaşayan kişilerde ama onun adını vurgulayarak öteki olarak vurgulayarak değil de şu kültürel koşullarda e, yaşanan yapıda müzikal olgu böyle gerçekleştiriyor tarzından araştırmalar bana daha sıcak geliyor. Evet hatta e, bu kavramın araştırmacılar içinde kolaylık sağlayabileceğini söyleyebiliriz belki ama müsaadenize bir müzik arası daha tabii verelim ki, istiyorum ben. Ki. Şimdi sırada Sivas'tan bir türkü var Muharrem Temiz'in Firkat isimli albümünden dinleyeceğiz. Türkü Feyzullah Çınar'dan derlenmiş. Aslında bu türkünün bir de Kayseri yöresine ait varyantı var. Fakat o varyant e, farklı. Müziği de farklı. Çünkü 5-8'lik ölçüye sahip o varyant. O varyantı ise Adnan Türköz'den Adnan Ataman derlemiş. Fakat biz şimdi Muharrem Temiz'in Firkat isimli albümünden dinliyoruz. Eski Libas gibi. <gülüyor> eskili bas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmezi güzel severiz sen gerdanı bendik her güzelin kahrı çekilmezi Çekilmez çekilmezmiş Çekilmez, imiş, çekilmez imiş. Her güzelin kahrın Çekilmez imiş Çekilmez, imiş, çekilmez imiş çekilmez Sevdiğim değildin böylece özel ömrümün bağını düşürdün gaze ibrişimden nazik sandığım güzel meğer polat gibi bükülmezmiş Bükülmezim iş, bükülmezim iş, Meyer bükülmez Polat gibi, bükülmezim iş, bükülmezim Bükülmez imiştir Seyrani'nin gönlü gamla yaşymış Aşkı sevda cümle derde başymış Ben gönlümü toprak sandım taşymış Meğer taşa tohum ekilmez imiş. Ekilmez imiş Ekilmez imiş, ekilmez imiş taşa tohum Ekilmez imiş Ekilmez, imiş, ekilmez imiş. Ekilmedi işte. Bu arada dinlediğimiz türkünün sözleri Seyrani'ye ait idi. Bu türkünün sözlerini Marif Kitaphanesi yayınlarından çıkan Haşim Nezihi Okay'ın hazırladığı Develili Seyrani isimli kitapta bulabilirsiniz. E, kitabın 165. sayfasında. Ve 1963 basınlı bir kitap bu. Şimdi ben tekrar konuma dönerek e, sohbetimize devam edelim istiyorum. Kitapta yaklaşımlardan bahsedilen bir bölüm var. Ve o bölümde benim dikkatimi çeken şu oldu. Türkiye'de müzik alanında yapılan çalışmaların genelde tarihselci bakış açısıyla yapıldığı vurgulanıyor. Tarihselci bakış açısından biraz bahsedip Türkiye'deki çalışmalar hakkında konuşabilir miyiz acaba? Çünkü işlevsercilik ve yapısalcılık gibi kavramlara girmeye vaktimiz olmayacaktır tamam. sanırım. E, tarihsel, tarihselcilik aslında ulusçuluk akımıyla çok yakından ilişkili. E, bir toplumun ulusçuluk akımının e, oluşmasıyla birlikte gündeme gelmesiyle daha doğrusu kendini göstermeye başladığı andan itibaren topluluklar bir takım ulusal değerler oluşturabilme çabası içine girdiler. E, bundan tabii ki biz de bir şekilde e, payımıza aldık. Türkiye e, Cumhuriyet döneminde biz de ulus, uluslaşma bir ulus devlet olarak tabii ki uluslaşma çabaları içinde e, ortak değerlerimizi tespit etme çalışmaları yapılmaya başladı. Buradan müzik alanında müzik alanında kendi ortak değerimizi, müziğimizi e, Anadolu'dan halk müziğinden e, derlemeler yaparak Ziya Gökalp'ten gelen tabii bir tabii ki. O, o dönemlerde halk müziğinde yine işte ulusçuluk akımından etkilenerek hı hı. E, halk müziğinden Türk müziği oluşturulmaya milli müzikimiz halk müziğinden oluşturulacak bu tür çalışmalara girildi şimdi e, tarihselcilikte takılıp kaldığımız zaman ileriye nasıl ulaşacağız böyle bir kaygı var Küreselleşmenin etkisiyle birlikte bu e, halk müziği çalışmaları, e, o derleme çalışmaları çok önemli çalışmalar yalnız. Yani e, çok önemli değerler ortaya çıktı. Bunun üzerinde işlemeler yapılıyor. Ama bugün ne yapılıyor? Bugün e, hep o yapılmış olan çalışmaların üzerinde bizim halk müziğimiz onlar. Bugünün kültürü nerede? Şey, tarihselci bakış açısı tarihe yönelip e, gerekli malzemeyi devşirmeye yönelik devşirmeye bir bakış açısı. Devşirmeye yönelik ve e, tarihsel, e, tarihsel... Evet, yani ortak değerleri oluşturma adına bugünü feda etme gibi... ...18. yüzyıldaki oluşturan tarihselcilik akımı böyle bir e, yapı sergiliyordu. Ortak değerleri, tarihsel e, tarihteki değerlerimi yakalarken ben o, o çabalar içindeyken... Ben bugünü feda ediyorum. Şimdi biz günümüzde bunu yaşıyoruz. Tarihsel değerlerimize çok takıldık. Bu, bu, bu demek değil ki onları atacağım. Hayır, o, o kültürü ben tespit edeceğim, o kültürü yaşatacağım. Ki bugünkü gençlikte benim kültürüm budur diye bunu tanıtmak zorundayım ben. Bugünün insanına da bir şeyler yaratmak zorundayım ama. Neden? Bugün yaşayan bir insanın... E, ne, kültürel değişim çok hızlı, teknolojik e, teknolojinin gelişmesi sayesinde kitle iletişim araçları da çok e, herkesin artık çok rahatlıkla kullanabildiği. Eğer ben bugünümün gencine, onların çok çok farklı kültürlerle tanıştı çünkü farklı seslerle tanıştı. Ben onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek eserler üretemezsem, o başka kültürlerin eserleriyle yoğrulmak zorunda kalacak. Şimdi işlemelere, e, deneme çalışmalarına, o de, deneysel çalışmalara yozlaşma diye adlandırmalarda bulunuyoruz, bakıyoruz. Bunu eleştirmek, sadece eleştirde kalmayı doğru bulmuyorum ben. Eleştirmek bu yoz bir eserdir demek olmamalı. Bunun yerine... Doğru bulmuyorsa, iyi bulmuyorsa, güzel bulmuyorsa güzel bulduğu bir şeyi ortaya koymalı. O insanın kültürüne cevap verebilecek eseri ortaya koymalı. Beklentileri var bugün yeni başka kültürle tanışmış. Onun ihtiyaçlarına cevap veremediğin sürece o ihtiyaçlarına neresi cevap veriyorsa oraya gidecektir. Hı hı. Ama benim eski müziğim onu tam anlamıyla karşılamıyorsa o, o yeni arayışlar içine girecektir. Eğer o deneysel çalışmalar o kültür içinde benimsenmiş var ise kabul görüyor ve yaşıyorsa o zaman benim kültürüm değişmiş demektir. Hı hı. Ha yaşamıyorsa o zaman o, o, to o toplum senin müziğini yönlendiriyor. Bu, bu alamda ben <gülüyor> bu konuda şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Tarihselci e, bakış açısıyla yapılan işler de aslında yeterli değil gibi geliyor bana. Çünkü şöyle ki Repertuarda, örneğin TRT repertuarında 4 civarında kayıtlı türkü var. Evet, evet. E, duyduğuma göre, e, güvenilir bir kaynakta okumadım ama Ankara konservatuvarının yaptığı derlemelerde 10.000 civarında ezgi derlenmiş. Hı. Onu bir tarafa koysak bile TRT'nin o 4.000 e, türküsü doğru düzgün icra edilip bize sunuldu mu geleneksel e, bir biçimde <gülüyor> Şimdi bu da e, aslında yeni üretimlerin sekteye uğramasına sebep olmuyor mu? Yani tarihselci bakış açısı belki yoğun ama o bile doğru düzgün işlemedi anladım. belki de. Bu kaldı ki yani doğru dürüst ötesinde şimdi şöyle bir e, baktığımız zaman 4000 tane eserin kaç tanesini biz biliyoruz? sunulmuyor yani, yani yani gündemde olan eserler onun repertuarın üçte biri kadar falandır yani. Birçok eserden TRT repertuarında var olan, değerlenmiş olan o eserlerin birçoğundan haberdar değiliz. O çok önemli çalışmalardı onlar. Hı hı. Yine öyle. O, o değerleri benim kültürel değerlerim bunlarsa ben gence o arşivdeki eserlerle nasıl kültürümü tanıtacağım? Arşivin canlanması lazım. Ama e, o eski yapıyla da onu ısrarla böyle diye sunmaya kalkarsak bu sefer onu uzaklaştırabiliriz. Onu da avuçlayacak o değerleri özünde o değerleri taşıyan eserlerle onlar da işlenebilir. Ben de bu noktada şey düşünüyorum. O eserlerin... E icra edilmesi gibi tırnak içinde icra edilmesi gerektiği gibi icra edildiği eserleri ortaya çıkarmak lazım ki Onun üzerine birileri bir takım çalışmalar yapabilsin Biz o yüzden daha bunu başaramamışken Bugünün müziği için bir şeyler yapmaya kalkarsak e, Yanlışlar yaparız ilerleyemeyiz e, gibi geliyor bana Yani yöntem bence şu olmalı ee, Bu eserlerle bugünün insanını tanıştırmak ve o eserlerin üzerine işlemeler yapabilecek ortam, işlemeler ve o tarzda eserler, yeni eserler yaratılmasını sağlayacak ortamların oluşturulması gerekir. Hı hı. Eğer biz bugünün ihtiyaçlarına cevap vermezsek ileride korkunç bir kültürel boşluk oluşacağına inanıyorum. Çünkü orayı tanıyamayan insan ve kendini de bu bir sanat alanı olduğunu unutmamalıyız. Yani bu müzik insan nedir? Ee, sanatsal açıdan kendini ortaya koyma dürtüsü, yaratıcı dürtüsü e, harekete geçecektir. Kendini ortaya koymak isteyecektir. E, biz kendisini ortaya koyacak ortamları sağlamazsak buna, e, o zaman zaten sanatımız bitmiş demektir. Eskiyi tekrar et, etmek demek sanatı bitirmek demektir. O eskiyi tekrar etmek bence e, sanatımızı geliştirmek adına bir veri olarak veri mutlaka olması gereken veriler olarak düşünüp sürekli gündemde tutarak ama bunun yanı sıra da buna paralel olarak ciddi anlamda ve oldukça fazla miktarda kişilere yaratıcı ortamları sunmak ve yaratmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yoksa ileride gerçekten e, gençliğimizi kaybedeceğiz diye düşünüyorum. Kültürel bir boşluk işe tarihe dönüp baktığımız zaman bu dönem. Hiç mi biz bir şey hissetmedik? Hiç mi biz bir şey yaratamadık? Hep atalarımız yaratıcı da biz bir şey yapamıyor muyuz? Eğer biz bir şey yapamıyorsak yok. Kültür adına düşünemeyen, üretemeyen insanlarız. Üretemeyen insan nasıl insan olur tırnak içinde? Ee, bir müzik arası vermeden önce bir konservatuarda e, hoca olduğunuz için bir soru sormak istiyorum. Siz gelen öğrencilerden ve içinde bulunduğunuz camiadan bu bağlamda mutlu musunuz acaba? ortamların yaratılması, bu gibi çalışmaların yapılması. Yani ortamlar hakkında. yaratılırsa e, yapabilecek, üretebilecek gençlik var. Umutluyum ben, karamsar değilim. Umarım ortamlar yaratılır Hı. ve İnşallah. çalışmalar yapılır. Tekrar bir müzik arası verelim şimdi. Bir Sivas türküsü var sırada. Mehmet Yüzgeç'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve Kılavuz isimli albümden Nida Ateş'in o muhteşem yorumuyla dinleyeceğiz. Türkü ölse türkü 3 ölçüye sahip. Akşam olur karanlığa kalırsın. Oy gelin gelin, sevdal gelin Allah güzellerin düşmanı çoktu. Oy gelin gelin sevda gelin öldürdün ben. Muş dolabımı duman, oda toz olmuş dolabımı duman. Uyan kömür gözüm uykudan uyan. Ay gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün be ellerine elime zaman Ellerine elime zaman İster ölüm olsun, ister ayrılık Oy gelin gelin, sevda gelin İster ölüm olsun ister ayrılım Oy gelin gelin sevdal gelin Öldürdüm ben Evet bu güzel türküden sonra sohbetimize devam edeceğiz. Ve şimdi kültürel müzikolojinin Çerçevesinden biraz çıkalım istiyorum ben. Başka bir konuda soru sormak istiyorum size. Çünkü tahtacılarla ilgili yaptığınız çalışmalar olduğunu biliyorum. E, tahtacılar benim bildiğim kadarıyla Toroslarda ve Ege'de yaşayan Alevilere verilen isim yaptıkları işten mülhem. Merak ettiğim ve size danışmak istediğim konu... Diğer Alevi gruplarının semahları, mersiyeleri ve duaz imamlarıyla e, tahtacıların semahları ya da duaz imamları arasında bir fark var mı? Müzikal anlamda e, farklılıkları benzerlikleri nedir? Bu konuda eğer bize biraz aydınlatırsanız. Şimdi e, benzeşmeler de var, farklılıklar da var. Ama e, birleşilen bir tek şey var ki e, o sözde bir defa bir üçlü bütünden söz etmek gerekiyor. Söz müzik ve oyun. Hı hı. Bunun üçünün bütünleşmesiyle bir anlam oluşuyor. ya yani o, o üç bütün bir, bir gizli bir anlamı oluşturuyor. Ve e, o gizli anlam içinde onun o üçlü bütünün içindeki anlamı da o kültürel yapıyı e, eğer bilmiyorsanız çözmeniz oldukça güç. Bakın mesela size bir dörtlük okuyayım ben. İlmin başı dedi kendin gelesin. Muhammed dedi Cem'e gelesin. Meydana getirdi aşkın dolusun. Kırklara şarabı sunardı Ali. Şimdi bu eğer Kırklar Meclisi denen bir olgudan haberdar değilsen, hı hı. bu ne değilse bunu anlamakta güçlük çekersin. Kırklar Meclisi peygamberin kendi e, özbenliğinden arınarak o kırkların içine girip bir üzüm tanesini sert çeşme suyuyla karıştırırıp onu 40'larla birlikte içip mest olup semah dönmelerini anlatan bir olaydır. Şimdi bu kırtlar meclisini bilmiyorsan bu evet, dörtlü... Alev geleneğinde böyle bir düşüncenin olduğunu bilmiyorsanız anlamalısın. Evet, bilmiyorsan mümkün değil. bunu anlamakta güçlük çekersin. Hatta semahın aslında bir oyun olmayıp ibadet olduğunu Aleviler için. Evet, anlamakta bunu bilmezseniz evet, evet. mümkün değil. Bir başka bir şey. Müsaip müsaiple nice bozula, onların defterine günahlar yazıla. Balı gitmiş arı gibi sızlaya, buyurdu Muhammed. Böyledir Ali. Şimdi bu, bu, evet, şimdi bu, bu herhangi bu alev ilkelerini aleviliği bilmeyen müsaip kavramı bilmeyen bir insan için bu pek bir şey ifade etmeyecektir. Müsaiplik de e, şöyle kısaca onu da açıklamaya çalışayım size. İki evli çiftin bütün cemaatin huzurunda herhangi birisinin ölümü anında bile, birisi ölmüşse dahi, bütün yaşam boyunca maddi ve manevi açıdan birbirlerine destek olmak üzere söz vermeleridir. Ve dayanışman, alevilikte dayanışma ve paylaşımcılık ilkesinin temsilidir temsilidir aslında müsahiplik. E bu olguyu bilmiyorsa bu, bu ne diyor diyecek bir başka evet. kişi. Bunun gibi daha örnekler... Mesela arı ve bal aslında çok önemli. Bal da çünkü leduni ilmi ifade eden bir simge. Evet. Mesela bunu da bilmek gerekebilir tabii Alevi geleneği. Sadece ki. Alevi geleneğinde değil tasavvufta tabii, da tabii. bal e, bunu ifade ettiği tabii. için e, orada dizede... Balı gitmiş arı gibi sızlayan. Balı gitmiş yani. arı. Yani Hı. o ilim senden gittiyse... Evet ya yani bu, bu işte. bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Ya bir şey bir örnek daha verelim o da alevilikte e, olmazsa olmaz ilkeleri eline, diline, beline sahip ol. <gülüyor> Onu da bakın şu dörtlükte görüyoruz. Sofu bilir sofunun halinden girsen bahçesine dersem gülünden. Sofuya ölüm yoktur ama ya elinden, ya belinden, <gülüyor> ya dilinden. Yani e, insanın başına gelecek her şey burada. Sen eline de diline de beline de hakim olacaksın. Bütün e, biçimsel açıdan uygulama açısından şimdi farklılıklardan buraya geldik. Biçimsel açıdan uygulama açısından farklılıklar olabilir. Ama özde birlik var. Hı hı. Bu sözlerde bu özlerde birleşiyorsun. Sütte i̇şte siz edebiyat da çünkü Anadolu'nun her yöresinde aşağı yukarı. E, farklılıklar azetci. Evet, ya yani bir... işte kültürel farklılık çevremde insanlar tabii. neler yaşıyorsa o kendine göre biçimliyor kendisini. Şimdi samahlarda da oynama tarzlarında farklılıklar vardır. Ama <gülüyor> tahtacıların genelinde, Şimdi benim araştırdığım, benim tanıdığım tahtacılarda diyeyim çünkü e, bu konuda çok kesin konuşmak yanlış olur. Yani her, Geniş her, tabi tabi. Benim e, tanıdığım, araştırdığım tahtacılarda samahlar karşılıklı oynanır. <gülüyor> e, ama hep samah dönmekten, bugüne kadar gündemde olan evet. herkesin bildiği samah dönmektir ve samah dönülür. E, biz de samah oynamaktan, biz samah dönelim de denir ama samah oynamak e, tahtacılarda çok fazla kullanılan bir kavramdır ve karşılıklı oynanır. <gülüyor> Şimdi, Mesela bu benim için çok enteresan ve güzel bir Evet bahsedeyim. şimdi bununla ilgili bir anımı anlatayım size. Lütfen. Konserde bir konserimizde hem samahları tanıtmak hem de bu tahtacı samahlarını tanıtmak adına ben bir tahtacı samahını, Balıkesir tahtacı samahını sözler olarak hem de oyunuyla sahneye koydum. Konser bittikten sonra bizim müstahtemimiz vardı geldi hocam muhteşem bir konserdi ya harikaydınız falan övgüler yarattı arkasından ama bir şeyi yanlış yaptınız hocam dedi neyi yanlış yaptım demiş, samahı yanlış oynadınız dedi. <gülüyor> e çünkü o öyle karşılıklı oynanan bir samah görmemişti evet. e, ben de o özellikle onu sahneye koydum ki tahtacıların samahının farkındalığını yaratmak için biçimsel açıdan farklılıklar var ama e, samahın da yine hani ee, uygulama farklılıkları var ama onun da kendi içinde birleştirici unsurları var. Ee, samah en az iki bölümden oluşuyor da. Ee, ...diğer genel samahlarda birçok literatürde üç bölümden de oluştuğu söylenebiliyor... ...ama tahtacı samahlarında üçüncü bölüm olarak değerlendirilebilecek bir yer var ki dönme. Ha. Şimdi bir ağırlama bölümü vardır, hı hı. bir yeldirme vardır. Evet. Tahtacılarda ağırlama ve yeldirme iki bölüm ağırlıklıdır... ...ama yeldirmenin içinde dönme vardır. Dönmeyi de bu e, üç bölümlülüğün üçüncü bölümü olarak aslında değerlendirebiliyoruz. Anlam olarak da o üç bölümün size anlamlarını da ben söyleyeceğim. Hı hı. Ağırlama bölümü Bilhana Billah diye adlandırılıyor. Mekke ile ibadet evine ulaşmayı simgeliyor ağırlama bölümünde. Hı hı hı. Yeldirme bölümüne de Seyrallah adı veriliyor. O da e, ibadet yeliyle Allah'a ulaşma yolunu simgeliyor. O yol da hmm. Allah'a ulaşma yolu. Dönme bölümü o üçüncü bölüm diye bahsedilen yer Ferai-i O da artık e, Miracı Hazreti Peygamber'in miraca ulaşması. Tanrı'ya ulaşma isim geliyor en son aşama. Miraçlama diye bir tağız da var. Evet, evet. O onu geliyor. E, uygulama biçimi farklı olabilir ama anlam olarak e, her tahtacı da bu bölümler bu anlamı Taşıyarak herkes bunun bilincinde olarak bunu yapıyor. Ee, el hareketlerinde anlamı var. Ee, güvercinin uçmasını ve e, günahlardan arınmayı simgelediği söylenir. O, ona inanılır. Güvercin herhalde Hacı Bektaş'tan hı -hı, geliyordur. Hı, hı. Evet. Bir de günahlardan arınmayı simgelediği söyleniyor. Ee, hı -hı. Uygulama açısından başka, yani özde böyle birleşiyorlar, Aynen. özde birleşiyorlar. Tahtacılardan da bahsetmek istedim sizin araştırmanızdan dolayı. Hı -hı. Hatta şimdi pişman oldum. Ee, aslında Narlıdere semahını evet. e, bu konuşmadan sonra çalsak güzel olurdu. Fakat bende kaseti var. CD olarak bulunmuyor Hı -hı. maalesef. Çok eskiden aldığım Hı -hı. bir kaset olduğu için CD'si yok. Burada da problem yaratırsa diye korktuğum için onu getiremedim. Neyse, aslında bu sohbetin <gülüyor> ardına güzel, <gülüyor> güzel bir semah didert. dinlemek <gülüyor> e, çok daha iyi olurdu. Uygun olurdu. Hatta gerekirdi. Ama ben dinleyenlerden de... Özür diliyorum bu eksiklik için Hem de sizden özür diliyorum Müsaade. Müsaadenizle bir türkü arası Daha verelim istiyorum Şimdi de Çorum yöresinden bir türkü dinleyeceğiz Niyazi Biçerel'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bu türküyü Türkü Mi Bemol ve Fadiez arızaları alıyor Yani halk müziği literatüründe Tatyan Kerem Ayağına denk geliyor Ve klasik Türk müziğinde Hüzzam makamıyla Benzerlik gösteriyormuş Alaaddin Usun Yaz Gibi Gel isimli albümünden dinliyoruz şu uzun gecenin gecesi olsam. Kuyan hocası olsam anam. Dediler ki nazlı yârim pek hasta Başında o Kuyan hocası olsam anamına Ya bakmaz, herkes sevdi, dinilden bırakmaz aman ama ama heyallardan korkmaz, koldan utanma. Adama. Hey Allah tan korkmaz kuldan utanmaz gönül defterinden şimdi Evet bu hafta yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ben konuğuma teşekkür etmek istiyorum. Konuğum bu hafta tekrar e, belirteyim Hacettepe Üniversitesi'ndendi. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan doçent doktor Ayten Kaplan. Çok teşekkür ediyorum konu koltuğunuz için. Sağ Çok sağ olun. Bu arada programı kapatmadan önce e, bir duyuru yapmak istiyorum. Şöyle ki Ayten Kaplan'ın Kültürel Müzikoloji isimli kitabı bağlam yayınlarından... İkinci baskısını yapacak. Yanlış bilmiyorsam Kasım gibi çıkacak bu kitap. Ve bu haftaki programımızın destekçileri Ayşegül Yalçın Eriş ile Gökçe Metin imiş. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Dinleyeceğimiz son türkü Ayten Hanım'ın isteği üzerine Hacı Taşan'dan Bugün Ayın Işığı isimli türkü. Ve Hacı Taşan'ın Allı Turnam isimli albümünden dinliyoruz. Bu arada haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Ova madat kalabalık Arkadaşım akıllı ben Yalnız sat da değil, değil Arkadaşım Vay vay vay vay pambulum Ey dansı da yandım Seni hasta diyorlar da. Nasıl olduk sevdiğim Seni kaçta dediler de Nasıl olduk sevdiğim